Yolların en güzeli Muhammed ve vesselam'ın yoludur. Dinde sonradan icat edilen her şey bidat. Her bidat dalalett, her dalalet de ateştedir. Bu risalenin içindekiler çocuklara Kur'an taliminden önce öğretilmesi insanların üzerine daha önemli ve faydalı olduğundan vaciptir İslam fıtratıyla iyi bir muvahit olma iman yolu üzerine olgunlaşmak için bu risale soru cevap şeklinde tertip edilmiştir soru sana denilse ki Rabbin kimdir el cevap de ki Rabbim Allah soru Rab kelimesinin anlamı ne? Cevap De ki her şeyi yaratan uluhiyet ve ubudiyet sahibi melik, mağbud, muin olan Allah Subhanahu ve Teala'dır. Sana denilse ki Rabb'imi nasıl bilirsin? De ki onu ayetleriyle ve yarattıklarıyla bilirim. Onun ayetleri nedir? Denilse de ki Gece ve gündüz Güneş ve ay Gök kubbe ve yeryüzü İkisi arasında ne varsa Hepsi onun yarattıklarındandır Buna Allah Azze ve Celle'nin kitabından delinse Şüphesiz Rabbiniz o Allah'tır ki Gökleri ve yeri Altı günde yarattı Sonra arşa istiva etti Geceyi durmadan kovaladığı gündüze bürür, o güneşi, ayı ve yıldızları emriyle ram otur odur. İyi bilin ki, yaratmada, emretmede yalnız O'nundur. Alemlerin Rabbi olan Allah'ın şanı ne yücedir. Sana denilse ki, niçin yaratıldın? De ki, ona şirk koşmadan, ona tevhid ederek ibadet etme o ne emrettiyse bunlara itaat edip neyi yasakladıysa onu da terk etme Allah Azze ve Celle'nin buyurduğu gibi ben cinleri ve insanları ancak bana ibadet etsinler diye yarattım çünkü kim Allah'a ortak koşarsa hiç şüphesiz Allah onu cennetine haram kılırsa Şirk, dualarda ve yönelişte Allah'tan başkasına yönelme ve korkma, her şeye karşı kibirlenme, yardım ve sıkıntı giderme için başka şeylere teveccüh etme, namaz, oruç, kurban, adak ve dua gibi ibadetleri Allah'tan başkasına yapmaktır. İbadet, gizli, açık, sözlü ve fiili işlerde Allah azze ve celle'nin sevdiği ve rızası olduğu tüm yapılan eylemlerdir. Duada şirkse Allah azze ve celle'nin buyurduğu gibi hiç şüphesiz ki mescitler Allah'a mahsustur. Onun için Allah ile birlikte hiç kimseye dua etmemelidir. Allahu Teala'nın buyurduğu gibi Allah'tan başkasına dua etmek küfürdür kardeşlerim. Çünkü Rabbimiz Subhanahu ve Teala kim Allah'la beraber bir başka ilaha dua ederse ki onun buna dair hiçbir delili yok. Onun hesabı ancak Rabbinin indindedir Kafirler elbette felah bulamazlar buyurmuştur. Yine Rabbimiz Subhanahu ve Teala'nın buyurduğu gibi İbadetlerin en azimi duadır. Çünkü Allah Azze ve Celle bana dua edin. Size icabet edeyim. Bana ibadet etmekte büyüklük taslayanlar, hor ve hakir olarak cehenneme gireceklerdir buyuruyor. Allah Resulü ve Vesselam dua ibadetin özüdür buyuruyor. Öncelikle Allah Azze ve Celle'nin farz kıldığı ibadetlerde Allah'a koşmadan onu razı olacak razı edecek amelleri işlememiz Allah'a iman etmemiz gerekiyor. Çünkü Allah Azze ve Celle and olsun ki biz her ümmete Allah'a ibadet edin ve Tağut'tan sakının diye bir Resul göndermişizdir buyuruyor. Kardeşlerim Tağut İlah'la tagut eş manalı kelimelerdir. İlah ibadet edilen, tagutsa ibadete mani olan her şeydir. Sana denirse ki dinin nedir? De ki dinim İslam. İslam'ın manasıysa Allah Azze ve Celle'yi her sözde, her işte Her amelde birleme, ona teslim olma, ona yönelme. Müminlerin dostu, müşriklerin düşmanı olma ve kafirlerden beri durmaktır. Allah Azze ve Celle, kuşkusuz Allah'ın dinde din İslam'dır buyurmuştur. Yine Allah Azze ve Celle, kim İslam'dan gayri din ararsa, o ondan asla kabul edilmeyecektir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kim Allah'tan başka ilah olmadığını Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şehadet eder namazı kılar zekatı verir beyti haccederse ederse apaçık bir yol üzerine dökülüyormuştur. La ilahe illallah'ın manasına bakacak olursak başı nefi sonu ispatla biten bir kelimedir. başka hakkıyla ibadet edilecek yoktur. Allah Azze ve Celle'nin kitabında buyurduğu gibi hani İbrahim babasına ve kavmine muhakkak ben sizin ibadet etmekte olduğunuz şeylerden uzakım. Ancak beni yaratan müstesna. Çünkü o bana hidayet edecektir demişti. Bu sözü kendisinden sonra gelecekler için baki kıldı. Umulur ki ruce eder. dönerler buyurmuştur. Evet. Allah hepimize mağfiret etsin. Allah Azze ve Celle kitabında halbuki onlara onun dininde ihlas sahipleri ve hanifler olarak Allah'a ibadet etmeleri, namazı dost doğru kılmaları ve zekat vermeleri emrolunmuştur. İşte dost doğru din bu tür Rabbim bizlere mağfiret etsin kardeşlerim. Bu ayetlerdeki tevhidin ve şirkten uzaklaşmanın manası en azim emir tevhidi gerçekleştirme en büyük nehide şirktir. İşte bu muazzam İslam dini namazın dosdoğru kılınması, zekatın verilmesi ve Allah Azze ve Celle'nin dininden uzaklaşmamadır. Allah hepimize mağfiret etsin. İmanın altı esası vardır kardeşlerim. Allah'a, meleklerine, kitaplarına, Resullerine, ahiret gününe, hayır ve şerriyle kadere iman etme ki bunun delili de Cibril hadisidir. Çünkü Cibril, Allah Resulü Aleyhisselam'ın ashabıyla bolca oturduğu bir sırada kendisine gelip iman nedir diye bir soru sormuş ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam iman Allah'a meleklerine meleklerin getirdiği kitaplara ahiret gününe hayrın ve şerrin Allah'tan olduğunuz bir de kadere iman demiştir. Allah hakkıyla anlamayı nasip etsin kardeşlerim. Allah'tan başkasının manasıysa putlar, taşlar, ağaçlar, peygamberler, salihler, melekler ve diğer tapılan şeylerdir. Yani demin de dediğimiz gibi La ilahe illallahın manasında başı nefi sonu ispat dediğimiz kelimede nef ederken neyi nefiy ettiği, yani neyi reddettiğini bilme. Yani Allah Azze ve Celle'nin kitabına gittiğimizde ilahlar nelerdir bir baktığımızda Nuh Aleyhisselam'ın kavminde salih bir insanın ilah olduğu Firavun'un kıssasında kafir bir insanın ilah olduğu Yine Kur'an-ı Kerim'de sen ve ananı sen mi dedin onlara ilah edinsinler diye dendiğinde bir peygamberin ve annesinin ilah olduğunu, nefsin, hevanın ilah olduğunu, ağacın, taşın, güneşin, bir ineğin la ilah dendiğinde bunların hepsini reddetme ve Allah Azze ve Celle'yi birlemedir kardeşler. her sözde, her işte her amelde insanlar şirki terk edene kadar Allah Resulü ve Vesselam onlarla savaşmış ibadetleri sadece has kılmaya davet etmiştir çünkü Allah Azze ve Celle de ki ben ancak Rabbime dua ederim ona hiçbir şey ortak koşmam yine kitabında de ki ben dinimi kendisine has kılarak ancak Allah'a ibadet ederim demiştir. Yine Rabbimiz Subhanahu ve Teala de ki bana yalnız Allah'a ibadet edip ona hiçbir şeyi ortak koşmamam emredildi. Ben ancak ona davet ederim. Dönüşüm yalnız onadır. Yine de ki Allah'tan başkasına mı ibadet etmemi bana emrediyorsunuz? Ey cahiller! Gerçektir ki sana da, senden öncekilere de vahyolunmuştur. Eğer Allah'a şirk koşarsan muhakkak bütün amelin boşa gider ve hüsrana uyanlardan olursun. Bu itibarla yalnız Allah'a ibadet et ve şükredenlerden ol. Yine Rabbimiz Subhanahu ve Teala kitabında birçok şeyler diyor kardeşlerim. Küfürden kurtaran imanın esaslarıdır. Baiz ve neşire yani öldükten sonra dirilmeye, cezaya, hesaba, cennetin ve cehennemin hak olduğuna iman etme. Allah imanın esaslarını anlayanlardan eines. Allah azze ve celle kitabında Sizi işte o yerden yarattı. Yine oraya döndürülecek ve bir kere daha oradan çıkaracağız buyurmuştur. Yine Rabbimiz Hanukhu ve Teala eğer şaşacaksan onların biz toprak olduğumuz zaman mı yeniden yaratılacağız sözüne şaşman gerekir. İşte Rablarını inkar eden bunlardır. Boyunlarında demir halkalar bulunanlar bunlardır. İşte bunlar cehennem ashabıdırlar ve orada daimidirler buyuruyor. Bu insanı inkarından dolayı kafir yapan küfrü yüzünden de devamlı ateşte kalmasının vacip olmasına bu ayetlerin beyan ettiklerini toparlayacak olursak Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam insanlara Allah'a ihlasla ibadet etme Allah'tan başkasına ibadetten alıkoyma, kulluğu Allah'ın emrettikleri doğrultusundaki ibadetlerle sınırlı tutma, insanları bu dine çağırma ve onlarla bu din uğruna mücadele etmek için gönderildi. Allah Azze ve Celle'nin buyurduğu gibi, fitne kalmayıncaya, ve din tamamen Allah'a ait oluncaya kadar onlarla savaş. Eğer vazgeçerlerse şüphesiz ki Allah yaptıklarını görmektedir. Evet. Küfür ve ameli küfürden Allah'a sığınırız. Rabbim hepimize mağfiret etsin. Muhakkak allah Teala peygamberine 40 yaşındayken on küsür sene insanlara onları ihlasa ve Allah'a denk tutulan şeylere ibadeti terk etmeye çağırsın diye gönderdi. Sonra Allah Azze ve Celle Resulü semaya yükseltti ve beş vakit namazı farz kıldı. Bundan sonra hicret emniyle Aleyhisselatü Vesselam Medine'ye hicret etti. Akabinde cihadı emretti. Ve hamdolsun bu azimli çalışma sonucunda insanlar bülük bülük Allah'ın dinine girdiler. Ve bu din 23 sene peyderpey gelen vahiyen tamamlandı. Allah'ın emirleri açık ve net bir şekilde açıklandı ve kemale erdi. Resullerin ilki Nuh Aleyhisselam Sonuncusu ise Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Allah Azze ve Celle Resulü ile peygamberleri sonuncusunu mühürlemiştir. Bizim için Allah'ı umanlar için ahireti zikredenler için Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bizim için tek yegane numune gösterilmiştir. Evet kardeşlerim peygamberlerden sonra insanların en faziletlisi Ebu Bekir, Ömer Osman ve Ali'dir. Allah hepsinden razı olsun. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam en hayırlı asır benim aslım. Sonra takip eden sonra onları takip eden ve İsa Aleyhisselam yeryüzüne inecek Deccal'ı öldürecek. Allah hakkı anlayıp hakkı yaşamayı batılı batıl bilip ondan uzak kalmayı nasip etsin. Subhaneke Allahümme ve dehamdike eşeden la ilahe illa ente estağfirike ve yetuze velhamdülillah